den dile titreşimler. Azilando suna Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Erkan Öğrün yorumundan dinleyeceğimiz türkülerle başlayacağız. Bu iki türkü aynı albümde. Ben bunları birbirine uladım Cool Edit marifetiyle. Umarım e, bunu severek dinlersiniz Ardarda yani. Türkülerden ilkinin ismi Haydar. Bunu Erkan Oğur'un yorumuyla Dertli Divani'nin albümünden önceki yıllarda dinlemiştik. Fakat bu albümde Erkan Oğur bu türküyü tekrar icra etmiş. Yani farklı bir yorum. Hemen ardından Zülfü Kâküller'in Amber Misali isimli türküyü dinleyeceğiz. Bu türküyü de Erkan Oğur'un albümlerinden önceki yıllarda dinlemiştik. Fakat bu kayıt farklı. Dolayısıyla iki türküyü de Erkan Oğur'dan dinlemiş olmamıza rağmen önceki yıllarda buradaki kayıtlar farklı olduğundan ve hatta bana sorarsanız biraz daha iyi de olduğundan sizlerle paylaşmak istedim. AXYZ topluluğundan dinleyeceğiz. Haydar isimli türkü Urfa Kısas yöresinden. Sözleri 16. yüzyıl şairlerinden Yeminiye ait, derleyen ise Dertli Divani. Diğer türkü ise yani Zülfikaküllerin Amber Misali isimli türkü ise Siyah Perçemlerin Gonca Yüzlerin isimli türküyle aynı müziği taşıyor. Erkan Oğur sanırım sözlerini e, göçürmüş e, o ezgiye. Zülfikaküllerin Amber Misali isimli şiirin sözlerini. Bu türkü de Pertek Ulupınar yöresine ait. Süleyman Kaya'dan İsmail Oğuz'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Aslında bu iki türkünün sözleri ilk dinlendiğinde birbirinden bağımsız gibi görünebilir. Fakat oldukça e, ilişkili olduğunu düşünüyorum ben bu sözlerin. Fakat bunun üzerine konuşmaya başlarsam eğer sözü 15 dakikada toparlayamayacağım için. Şimdi Türkiye'ye girelim istiyorum ki e, Zülfü Kâküller'in Amber Misali isimli türkünün sözleri Sıtkı Baba'ya ait... Ve Sıtkı Baba'ya ayırdığım programda bundan 9-10 ay önce ben bu konular üzerine de konuşmuştum zaten. Dolayısıyla şimdi Erkan Oğur'un yorumuyla önce Haydar'ı sonra da Zülfü Kâküller'in Amber Misali isimli türküyü dinliyoruz. Müzik Haklı nurlar adresi senden Como? mundo um, Bu arada birçok türküde Haydar ismini duyuyoruz ve malumunuz olduğu üzere Haydar Hazreti Ali ifade ediyor. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Nejat Birdoğan'ın bir kitabında okumuştum. Şu anda kaynak aklımda olmadığından kesin bir şey söyleyemiyorum. Fakat o okuduğum kaynakta Hazreti Ali'nin annesinin ona Haydar diye seslendiğini yazıyor söyleniyordu. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin isimlerinden birisi de Haydar olarak kalmış. Şimdi sırada Ayfer Vardar'ın yorumuyla dinleyeceğimiz iki türkü var. Ayfer Vardar henüz bir albüm çıkartmadı. Kalandan bir albüm çıkacaktı yakın zamanlarda. Bu dinleyeceğimiz kayıtlar Ayfer Vardar ve Eşi Rıfat Vardar'ın evde birlikte yaptıkları kayıtlar. Bunları lütfettiler, gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum ben kendilerine. Dinleyeceğimiz ilk türkü Muhlis Akarsu'nun. Türküsü, söz ve Müzik Muhlis Akarsu'ya ait Önceden bu türküyü dinlemiş olan dinleyiciler varsa Halk müziğine aşina olan dinleyiciler arasından Belki buradaki yorumu biraz yavaş bulabilirler Çünkü biraz daha hızlı icra edilen bir türkü bu İlk dinlediğimde açıkçası ben de biraz yadırgamıştım Ama sonradan çok sev sevdim bu yorumu Ve sizlerle severek paylaşıyorum Ayfer Vardar'ın yorumuyla dinliyoruz Deli gönlüm, abdal gönlüm mu mm -hmm. dinlediğimiz türkü ve bunun gibi birkaç türküyle bağlantısı içerisinde Ahmet İnam'ın güzel bir yorumunu Hasan Ünal Nalbanoğlu'na armağan isimli kitapta bulabilirsiniz. O kitapta Ahmet İnam'ın bir makalesi var ve bu türküyle bağlantısı içerisinde başka türkülerle de çok güzel yorumlar yapmış. Önceki programlarda ben aktarmıştım bunu sizlere. Alıntı yapmıştım oradan. Şimdi tekrar aynı alıntıları yapmak istemiyorum. Ama o programı dinlememiş olan dinleyiciler varsa o makaleye bakabilirler, hatırlatmak istedim. Şimdi yine Ayfer Vardar'ın yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Herkesin bildiği bir türkü bu. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayıp da bunu bilmeyen herhalde yoktur. Bu kayıtta yine Ayfer Vardar ve Eşir Rıfat Vardar'ın evde yaptıkları bir kayıt. Türkü Aşık Veysel'in bir türküsü. Uzun ince bir yoldayım. Erdal Erzincan'ın Giriftar isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Albümde türkü Beşik ismiyle kaydedilmiş fakat daha ziyade Elma Attım Yuvarlandı ismiyle bilinir bu türkü. Ve Tunceli Ovacık yöresine ait Maksut Uşağı aşiretinden Ferruh Arsunar derlemiş. Bu türkünün önceki programlarda sözleriyle icra edildiği kayıtları da dinlemiştik. Fakat şimdi enstrümantal olarak dinleyeceğiz. Merak eden dinleyiciler varsa piyasada hiç icra edilmeyen kıtaları var bu türkünün. Hem o kıtaları hem de notalarını Ferruh Arsunar'ın hazırladığı ve Elaziz Halk Evi Neşriyatı'ndan çıkmış olan Tunceli Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik isimli kitabın 29. 30. sayfalarına bakabilirler. Elaziz Halk Evi Neşriyatı'ndan çıkan bu kitap İstanbul'da 1937'de basılmış Şimdi Erdal Erzincan'ın Giriftar isimli albümünden enstrümantal olarak dinliyoruz. Beşik, diğer adıyla Elma Attım Yuvarlandı. <gülüyor> Şimdi Musa Eroğlu'nun Dedem Korkut isimli albümünden bir uzun hava dinleyeceğiz. Bu uzun havanın künyesiyle ilgili çelişkili malumatlar olduğundan uzun havanın künyesinin doğru olduğuna kani olduğumda sizlere aktarmak istiyorum. O yüzden bu haftalık bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Türkü albümde Yare Söyleme adıyla kaydedilmiş. Ama daha ziyade seheryeli Bizim Ele Gidersen ismiyle biliniyor bu uzun hava. Şimdi Musa Eroğlu'nun Dedem Korkut isimli albümünden dinliyoruz. Seher Yeli Bizim ele Gidersen. <Gülüyor> Naz üstümü küstløymi Søyleme, Ne allara düştøymi Sorarsan, o Beni sorarsan O er Beni sorarsan Bağrmadaj bastığını söyleme, ona söyleme Yara söyleme, söyleme Bağrmadaj bastığını söyleme Yara söyleme dar ağuzlardayım Mansur gibi çekilmişim dardayım dardayım Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim neredeyim neredeyim Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme Kibir gün çıkar gelir diyorlar Gönül muradını alır diyorlar Diyorlar Seven sevdiğini bulur diyorlar Diyorlar Diyorlar Umudumu kestiğimi söyleme, ona söyleme, yara söyleme, yara söyleme. Umudumu kestiğimi yara söyleme, yara söyleme. Dinlediğimiz bu uzun havanın sözlerinde olduğu gibi birçok ironik Türkiye şiire, Rastlıyoruz sık sık Böyle güzel bir eseri sulandırmak ve labalilik yapmak istemiyorum ama Ne zaman bu uzun havayı dinlesem Tavşan daha dağı küsmüş dağın haberi yok deyimi geliyor aklıma benim Bunu da sizlerle paylaşmak istedim Bu program Açık Radyo'da başlayalı Tam 6 yıl doldu 7. yılın içerisindeyiz Bugüne kadar sizlere çok meşhur olan türkülerden birisini hiç dinletmedim İlk defa bu programda dinleyeceğiz Türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait. Beste ise Musa Eroğlu'nun. Ve yine Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz bu türküyü. Bir Nefes Anadolu isimli albümden çalacağım sizlere. Fakat e, bu türkünün Musa Eroğlu'nun eski albümlerinden birinde ilk icrası var. Buna rağmen ben bu icrayı tercih ettim. Çünkü programın akışına bu haftaki listeye bu daha uygun düşüyordu. Belki ilerleyen... Haftalarda ya da aylarda Musa Eroğlu'nun o eski yorumunu da dinleyebiliriz. Ki o yorum buradakinden biraz daha yavaş e, icra edilerek yapılmış. Şimdi Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Mihriban Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Mihriban Ayrılıktan zor belleme Ölümün Ölümün Görmeyince sezilmiyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme Ölmür, ölmür Görmeyince sezilmiyor mikriban Alelem elden düşüyor gözlerim görmüyor aklım şaşııyor şaşııyor lambada titreyen am düşüyor düşüyor aşkağı da da titreyen nalenciyor şulo illerde ilaç yoktur yarama aşk deyince ötesini var ama var ama bir bitimi var ama, var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Abdurrahim Karakoç'un bu şiirini Hasan'a Mektuplar isimli kitabında bulabilir dinleyiciler. Fedai Dergisi yayınlarından çıkmış ve İzmir 1965 basını. Sonradan bir kitap çıkmış mıdır bilmiyorum. Benim elimdeki kitap bu. Ve Mihriban isimli şiirin ki başka bir ismi de aşk imiş bu şiirin. Çünkü parantez içerisinde Mihriban'ın yanında aşk yazıyor kitapta. O kitabın 49. sayfasında bu şiiri bulabilir dinleyiciler. Ki icra edilmeyen 3 kıtası daha var. O kıtalar da oldukça güzel. Bir de Mihriban kelimesi fasça bir kelime. Şefkatli anlamına geliyor. O da benim çok sevdiğim bir ayrıntı bu türküyle ilgili olarak. Bir de lafı biraz da uzatmak bahasına da olsa sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere bundan 9-10 yıl önce türkü barlar tıklım tıklımdı ve çok rağbet görüyordu. O türkü barlarda da genellikle solcu gençler oluyordu. Ben de onların arasındaydım. Abdurrahim Karakoç'un da siyasi duruşu ortada. Herkes bunu biliyor. Onun yazdığı şiirin bestesiyle bizim gibi solcular barlarda bu türküyü dinliyordu. Belki Marksizm'den bahsediyordu. Bu aradaki tezat benim bu ülkede sevdiğim şeylerden birisi. Bu ülkeyi benim için güzel kılan şeylerden birisi. Başka bir yönü ise aşk konusunun hiçbir siyasi bakışı, ...ya da başka ayrımlar gözetmeden herkesi bir araya getirebildiği sanırım. Bu türkü o yüzden benim için ayrıca da özel. Bir de önceki programlarda başka vesilelerle de söylemiştim ama... ...yine tekrarlamak istiyorum. Ele ayağa düşen bazı şiirler, şarkılar, türküler... ...güzelliğini olmasa da özelliğini yitiriyor. <gülüyor> İnsan biraz uzaklaşıyor o şiirlerden, türkülerden ya da şarkılardan. Ama Mihriban e, benim için... Güzelliğini yitirmediği gibi özelliğini de yitirmemiş olan türkülerden birisi. Altı yıldır ilk defa dinlemiş olmamızda aslında garip neden çalmadığımı da bilmiyorum. Şimdi sırada Muharrem Temiz'in yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Onun da adı Mihriban. Ve sözleri buradakine çok benziyor. Bu türküyü Muharrem Temiz'in Arguan Değişler isimli albümünden dinleteceğim sizlere. Albümde... Künyesi türkünün şöyle not edilmiş, sözler anonim, müzik ise Hüseyin temiz. Türküyü dinlediğinizde fark edeceksiniz, sözlerin büyük bir kısmı benzer, hatta benzerden öte aynı, müzik farklı. Dolayısıyla bu türkünün sözleri Malatya yöresinde Abdurrahim Karakoç'un şiirinden sonra yayıldı da mı bestelendi, yoksa Abdurrahim Karakoç o yörede okunan, Türküden esinlenerek mi bu şiiri yazdı? Bunu bilmiyorum. Abdurrahim Karakoç'un kendisine herhalde sormak lazım. Ama şimdi dinleyeceğimiz türkü de e, benim severek dinlediğim türkülerden birisi. Muharrem Temiz'in yorumuyla dinliyoruz. Mihriban. larınla deli gönlümü kurban ola'm gönlümü bağlamışlar çözülmüyor mihriban kurban ola'm ben neydem ayrılıktan zor benleme ölümümü Hayyin hayyin ölümü görmeyince sezilmeyi mihriban kurban olan ben ne idim Ayrılıktan zor benleme ölümü hayyin hayyin ölümü görmeyince sezilmeyi mihriban kurban olan ben ne Taş attım karlı dağın ardına Kurban olam ben neydem Gitti düştün azlı yarin yurduna Kurban olam yurduna Bir daha da düşmem senin ardına Kayn, kayn, ardina Gayrı sende Düşme benim Ardima Kurban olan Mihriban Bir daha da Düşmem senin Ardina Kurban olam Ben neydem Gayrı sende Düşme benim Ardima Kurban olam Mihriban Seni sevmiştim sen yaptın hile Kurban olam ben neydem Seven sevdiğini getirir dile Kurban olam mihriban Aradan seneler geçse de bile Kurban olam ben neydem Eski günler unutulmaz mihriban Kurban olam ben neydem Aradan seneler geçse de bile Kurban olam ben neydem Eski günler unutulmaz mihriban Kurban olam ben neydem Türküden önce yaptığım anonsda e, sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait olan Mihriban isimli şiirin yörede yayılıp da anonimleştiğini mi yoksa anonim türkünün Abdurrahim Karakoç'a mı ilham verdiğini bilmediğimi söylemiştim. E, teknik masadaki arkadaşım Mert güzel bir yorum yaptı onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer bu şiir Abdurrahim Karakoç'un ise e, ki kitabında var. Sonradan anonimleştiyse bu çok güzel bir şey. Hatta şair için de güzel bir şey dedi. <gülüyor> Yorumu için teşekkür ediyorum katkısından dolayı mertede Bunu da sizlerle onun müsaadesiyle paylaştım. Şimdi sırada yine Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Ve sözler yine Abdurrahim Karakoç'a ait. <gülüyor> Pardon. Türkünün bestesinin ise e, Musa Eroğlu olduğunu biliyorum ben. Fakat bazı kaynaklarda... Bestekar Zekeriya Bozdağ olarak geçiyor. Bestekarı Zekeriya Bozdağ ise de bu türküyü yıllar önce icra ederek bize mal eden kişi Üstad Musa Eroğlu. Şimdi onun yorumundan dinleyeceğiz. Aslında bu türkünün çok icrası var. Ben açıkçası o icralardan hiçbirisini beğenemiyorum, sevmiyorum. Bu icrayı sizlere 5 yıl önce dinletmiştim ama tekrar bunu dinletmek istedim. Belki bu türküyü başka icracılardan dinleyip de beğenenler varsa lütfen bana darılmasınlar. Ben sadece bu icrayı seviyorum. Abdurrahim Karakoç'un bu şiirini de yine az önce künyesini aktardığım kitabın 50. sayfasında bulabilir dinleyiciler. Ardarda arda kitapta geliyor Mihriban ve şimdi dinleyeceğimiz Unutursun Mihriban'ın isimli türkü. Ve Musa Eroğlu'nun çok eski bir albümünden. Bende kaset olarak var bu CD'si sanırım yoktur. Zaten Musa Eroğlu'nun ses renginden ve icrasından da fark edeceksiniz albümün eski olduğunu. Albüm de yine Mihriban'ım adını taşıyor. Şimdi Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Unutursun Mihriban'ım. <Gülüyor> Boyat böyle gemide Eskileri geri getireyidi Beni deyin kendi de bunu kursun nehir Degjør her şeyin rengi Bugün değil, yarın belki Unutursun, unutursun Mehriban'ı Sütem erdin gündüz gece Unuttun ya büyüyünce Bu işte tıpkı öylece Unutursun Mehriban'ı Sitem erdim düz gece unuttum yalı göğüncümce bu işte tükürecek unutursun nehrin balını Bu türküde zaman erir kelep kelep diye bir dize duyduk. Ben kelep kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyordum önceden. Sözlükte büyük iplik çilesi demet olarak Tanımlanmış kelep kelimesi. Bu dize zaman erir demet demet şeklinde yazılsaydı etkileyiciliği olmazdı diye düşünüyorum. Halk edebiyatında ki ben Abdurrahim Karakoç'u halk edebiyatına dahil edebileceğimizi düşünüyorum. Aslında bu tartışmalı bir konu. Çünkü saz şairlerini bile halk edebiyatına dahil etmeyenler, bunun böyle olmaması gerektiğini savunanlar da var. Ben o fikirde değilim. Bunun kimi nedenlerini tartışmakta birçok uzun sürer ve programın da sınırlarını aşar. Ama halk edebiyatındaki bu gibi ifadelerin kullanılması çok önemli ve benim için değerli. Zira o dizede zaman erir demet demet yerine zaman erir kelep kelep dediğinizde dize bütünüyle büyülü bir havaya giriyor diye düşünüyorum Nazizhane. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada bir TRT kaydı var. Turuş'un yorumundan bir Çorum türküsü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Haşim Aslıhak, derleyen ise Turan Engin. Bu Çorum türküsünü ben çok seviyorum. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Geçsem de dünyanın dört bucağını. <Gülüyor> Oh <laughs> İzlediğiniz üzere programın sonunda her hafta 5-10 dakikalık bir kısmı ses kaydı günümüze ulaşmış halk aşıklarına, kaynak kişilere ya da yöre sanatçılarına ayırıyoruz. Fakat sanırım ben bu hafta biraz lafı uzattım. Dolayısıyla zamanımız kalmadı. O yüzden listeye aldığım Aşık Haşimi türküsünü sizlerle paylaşamayacağım bu hafta. Az önce dinlediğimiz türkü Haşim Aslı Hak'tan yani Aşık Haşimi'den derlenmişti. Programın sonunda da Aşk Haşimi'den bir türkü dinlememiz güzel olur diye düşünmüştüm. Fakat zamanımız kalmadığı için bu hafta sizlerle paylaşamayacağım o türküyü. İlerleyen haftalarda Aşk Haşimi'den türküler dinleriz umarım. Böylece bu hafta programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Ercan Çınar Öztürk imiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.